Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam Muhammedin ve alihî ve sahbihî ve ba'd. Evet kardeşler bu haftaki tefsir dersinde konumuz Neml suresinde en son 16. ayet yapmıştık. 17. ayetten itibaren inşallah bugün devam edeceğiz. En son okuduğumuz ayetlerde Davud Aleyhisselam ve oğlu Süleyman Aleyhisselam'dan bahsetmiştik. Onlara verilen mülkten bahsetmiştik. 17. ayetten itibaren de Rabbimiz Teala'nın Süleyman Aleyhisselam'a verdiği o büyük muazzam mülk emrine verilen varlıklardan oluşan bir ordu zikri var. Bir sefere çıkmış Süleyman Aleyhisselam. Üç cinsten oluşan ordusu var. Üç ayrı cinsten. Bu ordulardan birisi cinlerden, birisi insanlardan, birisi de kuşlardan. Kuşlardan olan Ordu tüm kuşlar değil tabi ki, Allah-u Alem de gelen bu kuşlardan müteşekkil ordu her bir kuş cinsinden bir tane var, atıyorum kargadan bir tane, serçeden bir tane, güvercinden bir tane, kartaldan bir tane ilahir her kuş cinsinden birer tane temsilci olacak şekilde oluşan bir ordu diyorlar allah Alem ki onlardan birisi hüt hüt kuşu özellikle onunla ilgili bir zikir var çünkü. Süleyman Aleyhisselam'a verilen bu mülk Sad Suresindeki peygamber Süleyman Aleyhisselam'ın sadece bana mahsus olacak ve başkasına uygun olmayacak bir mülk ver bana dediği ve kabul edilen duasının bir gereği olsa gerek. Çünkü ondan sonra böyle muazzam genişlikte ve tatlı cinsle bir orduya sahip olan bir hükümdar duymadı. Buyuruyor ki Rabbimiz Tebareke ve Teala ve huşyerani Süleymane cünüduhu minel cinne vel insi ve Süleyman için dinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusu haşredildi, toplandı. Biz erkekler bunu biliriz iyi kötü. İhtima toplanmak vardır. Fahomuzon ve onlar topluza sevk ediliyor, idare ediliyorlardı. Emir komuta zincirinde, bir düzen içerisinde yönlendiriliyor, sevk ediliyorlar, idare ediliyorlardı. Kimden oluşuyor bu ordu? lar insanlar, i̇nsanlar, insanlar cinlere yani. kuşlardan teşekkür büyük bir ordu Hatta iza etev ala va dinlele galet tu yahannemnutkulu mesa sakin kum la ya temmin ne ku Süleyman ve gün ve laeş orun onlara sebekiyorlar önde Kral hükümdar arkada Ordu bir vaiye geliyorlar bu vadin ismi karınca vadisi. ta ki karınca vadisine geldiklerinde bir karınca, ey karınca topluluğu, evlerinize yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu bilmeden sizi ezmesin, çiğnemesin diye seslenir. Bir karınca. Demek karıncalar konuşuyorlarmış. Yani her ne kadar günümüz teknolojileriyle günümüz ilminin ulaştığı noktada hayvanlar için konuşuluyor diye ifadesi yoksa da, Kur'an-ı Kerim'in şahitliğiyle Allah Azze ve Celle'nin beyanıdır şu Kur'an-ı Kerim. Karıncalar konuşuyorlar. Az sonra başka canlılar da konuşacak. Ötöt öt gibi, diğer kuşlar varlıklar gibi. Gerçi biz bunlara işaret eden ayetleri daha önce görmüştük. Allahu Teala mesela En'am suresinde 38. ayette Bütün canlıların Allah'ı tesbih eden bizim benzerimiz, bizim insanların benzeri ümmet olduğunu beyan etmişti allah Teala. Ve mamin da betin fil ard <gülüyor> ve la ta'irin yatiro bi cinahihi illa ummun emsalukum Yer yüzünde debelenen hareketli hiçbir varlık yoktur ki ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki onlar sizin benzeriniz bir ümmet olmaz. Ümmet. Yani bir topluluk Allah azze ve celle'yi anan, onu zikreden bir topluluk. Gene başka naslarla bakacak olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önce gelmiş olmuş, bir peygamberden bahseder. Der ki sizden önceki bir peygamber bir ağacın gölgesine gölgelenirken uykuya dalmış bir karınca gelmiş onu ısırmış. Onun ısırmasından dolayı uykusundan uyanan ve öfkelenen o nebi aleyhisselam o karıncanın bulunduğu koloniyi komple yakarak yok etmiş. Allah azze ve celle de buna güzelmiş kızmış. Senin sıran bir karınca sen Allah'ı anan bir topluluğu yok ettin bir karıncadan dolayı. Ona sistem etmiş. Burada peygamber aleyhisselam her kimse, ismi hakkında farklı görüşler var. Kim olduğu hakkında. Ona değinmeyeceğiz. O hata mıdır değil midir, günah mıdır, sevap mıdır ona da girmeyeceğiz. Çünkü peygamber ise zaten Allah'ın seçtiği bir kul. Dolayısıyla bizim onun hakkında konuşmamız yakışmaz. Ancak biz şuna işaret edeceğiz. Allahu Teala buyuruyor ki kudüsü hadiste Allah'ı anan bir ümmeti hangi ümmeti? Karıncadan bir ümmeti bir peygamber semas dolayı, bir tanesinin ısınmasından dolayı onları yok etti. Hakeza İsra suresinde 44. ayette de bunun benzeri bir hususa işaret var. Tüsebbihuleh semavatu's sema ve'l ardü ve men fihim. 7 kat gök yerde oradaki her kimseler Allah'ı tesbih ederler. Tesbih nasıl yapılır? Zikirle yapılır. Anmakla yapılır. Dile gelmekle yapılır. Dille yapılır tesbih. Yedi kat gök, yedi kat yer ve oradaki her varlık Allah'a tesbih eder. <gülüyor> ve in şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve Allah'ın hamdiyle ona hamd ederek tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Ve lakin la tefgahune tesbihahum Lakin siz ondan tesbihini bilemezsiniz, anlayamazsınız. Yani var, selam veren taşlar var, zikreden bitkiler var. Allah'a boyun büken varlıklar var. Cansız, canlı ne kadar varsa. Bunların tesbihlerini, zikirlerini, Allah'ı anmalarını biz anlayamıyoruz. Dolayısıyla bizim dışımızda ümmetler var. Cinler ve insanlar dışında. Tüm varlıklar Allah'a itaatle boyun eğen varlıklar. Hiçbirisi emredildiği işin dışına çıkmıyor. Yasaklandığı işi yapmıyor. Sadece sorumlu mükellef yani imtihan edilen iki topluluk. İnsanlar ve cinlerin arasında gözüküyor bu isyankarlık veya gevşeklik veya önemsemezlik dünyaya tapınma veya dünyayla nikahlanma. Varlıklar Allah'a tesbih ediyorlar. Her birisi yaratılış gayesine uygun hareket ediyor. Her birisi bizim gibi, insanlar gibi birer ümmet. İşte o tesbih edenlerden birisi bir karınca. Allah Azze ve Celle bu karıncanın sözünden nasıl memnun olduysa kıyamete kadar aramızda okunacak, anlaşılacak bir kitapta Ondan bahsetmiş. Ne demiş bir karınca? Ey karıncalar topluluğu Süleyman ve ordusu sizi çiğnemesin. Ki bilerek çiğnemezler zaten bilmeden, farkında olmadan çiğnemesinler. O yüzden girin yerlerinizi, yuvalarınıza. Onları geçtikten sonra çıkarsınız. Bu sözü kim anlıyor? Süleyman, Süleyman Aleyhisselam. anlıyor. Çünkü <gülüyor> bunun önceki dersimizde söylemiştik. Süleyman Aleyhisselam'a kuş diliyle beraber hayvanların hepsinin dili öğretilmiştir. Alemlerinizin ittifakıyla dile getirmiştik bunu. İşte bu ayette onun neleylidir. <gülüyor> kuş dili öğretildi deniyordu. 16. ayette Süleyman Aleyhisselam'a kuş dilinden bahsediliyordu. Ancak diğer tüm hayvanların dillerini öğretildiği de şu ayette anlaşılacak. Buyuruyor ki Allah-u Teala فَتَبَسَّمَ دَاهِكَ مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالِ رَبِّ اَوْزِونِ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَةَ كَلَّةِ اَنْ اَمْتَ عَلَيَّةِ ve alâ vâlideyye ve en e'amele sâlihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibadike s-sâlihîn. Onun sözünden dolayı Süleyman aleyhisselam gülerek gülümsedi. Gülerek gülümsedi. Ve dedi ki ey Rabbim bana ve anne babama verdiğin nimetlerine şükretmeyi, razı olduğun salih ameller yapmayı bana kolaylaştır ve beni rahmetinle salih kulların arasına girdir. Dahil et. Diye dua etti. Hani dedik ya Süleyman Aleyhisselam <gülüyor> nimet azgın bir insan değildi. Allahu Teala ona verdikçe onun şükrü artıyordu. Zaten Allah'ın ona verdiği nimeti o açgözlülükten nimete tamah ettiğinden dolayı değil ne için seviyorum diyordu? Allah'ı tamam, anlama tamam. vesile olduğu için seviyorum. Evet. Allah Azze ve Celle'yi anma vesilesi yapmış Allahu Teala o nimetleri. O da bunun dolayı Allah'a hamd şükrediyor. <Gülüyor> Eğer Süleyman Aleyhisselam'a bunlar şükrettikçe verilen arttırılan nimetlerse ki Allahu Teala öyle beyan etmişti. Ve in şeker tumne aziiden nekun veriyordu. Eğer siz şükrederseniz de elbette benni arttıracağım. Süleyman Aleyhisselam Allah'ın bahşettiği ikramlara, lütuflara şükrettikçe Allahu Teala da onun üzerindeki nimetleri arttırıyor. Bakın bir karınca bir tek karıncadan bahsediyoruz. Koca bir ordu bir tek karıncayı diğer karıncalara seslenmiş. Bu sesi duymuş, anlamış. Bundan dolayı hoşnut olmuş, gülümsemiş ve o sesi işitip efendim o muazzam mülkün farkına tekrar varıp Allah azze ve celle'ye hamd ediyor. Diyor ki Ey Rabbim sana şükretmeyi bana kolaylaştır. Beni şükretme hususunda muvaffak kıl. Nimetin şükrü Birçok defalar farklı vesilelerle buna değindi. <Gülüyor> nimetin şükrü nasıldır? Dört tane basamağı vardı, merhalesi vardı. Bu dört basamak tamamlanmadan nimetin şükrü tamamlanmaz. Bir, Allah'tan nimetin Allah'tan, Allah'tan, Allah'tan, geldiğini Allah'tan geldiğini bileceğiz. Getirmek. İki, bunu dile getireceğiz. Yani bunu Allah verdi. Ben aldım, alın terim, miras payı şu bu değil, Allah verdi. Üç, nimetin hakkını vereceğiz. Allah'ın hoşnut olduğu işlerde kullanacağız. Ve dört, dilleri dil söyleyeceğiz. Evet. Allah bana şu nimeti ikram etti. Bu nimeti bahşetti diye dile getireceğiz. Bu dördü olmadan nimetin şükrü olmaz. Mutlaka gerekiyor. Bunda biri eksik oldu mu nimet. nimetin şükrü eksiktir. Tamam değil. Nimet'i dile getirmek bir, bir de nimet için Allah'a şükretmek. Allah'ım sana şükür olsun. Peki bir daha söyleyelim. Nasıldı? Bir, nimetin Allah'tan geldiğini bilmek. Evet. İki, dile yani Allah bana şunu verdi diye dile getirmek. Üç, Hakan. dilinle Allah'a şükretmek. Üçüncü ve dördüncü sahtalım. Dilinle Allah'a şükretmek. Ey Allahım sana şükürler olsun. Hamt sanadır, övgü sanadır. Sana teşekkür ediyorum verdi nimetler için demek. Birisi nimeti Allah'tan geldiğini dile getirmekti, yani nimet Allah'a ait etmekti, atfedmekti. İkincisi Allah'a bunun için şükretmek. Dördüncüsü de hakkını ver. Hakkını vermek, gereğince davranmak. E, efendim O nimeti Allah'ın razı olduğu işlere sevk etmek. İşte Süleyman Aleyhisselam da bunu istiyor. Bakın Allah ona muazzam mülk veriyor. Uçsuz bucaksız. Ve Süleyman gibi birisinin dışında idare edilemeyecek mülk veriyor. O hala şükür peşinde. Bunlar nimettir, lütuftur, keremdir. Bunlar için sana şükredebilmeyi bana kolaylaştır. Benim ulusu muvaffak kıl diyor. Böyle dua ediyor muyuz kardeşler? Bir başka yerde 40 yaş duası diye gelir bu. 40 yaş duası. Tabii şükretmek için 40 yaşına beklemeye gerek yok. Ama 40 yaşına gelenler için mutlaka yapılması gerekiyor bir dua zaten. Bu duanın bol bol yapılması lazım. Bizler Müslümanlar sadece başımız sıkıştıkça dua etmek değil. Bilakis dua ibadettir. Dua için özel zaman ayırmak, özel duaları derleyip o dualarla Rabbimize Tebari ve Teala'ya münacat etmek ve şükretmek, diz kırmak zorundayız. Bizler Müslümanız. Müslüman teslim olan oyun büken demek. Allah Azze ve nimetlerini dile getirmeden, bu nimetlerin şükrü için gayret etmeden, bu nimetlerin şükrü için başarı muvaffakiyet dilemeden şükür olmaz. Nimet tartmaz. O yüzden bu ayetteki dua kısmını alıp muhakkak Allahu Teala'ya dua etmemiz lazım. Sana şükredebilmeyi bana kolaylaştır. Benim bu husam muvaffak kıl, başarılı kıl. Birinci cümlesi bu. İkinci cümlesi hangi nimetlere? Bana ve Anne ebebeynime, anneme babama verdiğin nimetlere. Sonra senin razı olduğun salih ameller yapmaya beni muvaffak kıl. Şu duaların güzeline bakar mısınız ya? Ben ne yapayım, ne söyleyeyim, Allah'tan ne isteyeyim diyen insanlar için Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetleri yeterli, başlı başlı. Şunun daha güzel, daha kapsamlı bir dua olabilir mi? en amene salihan terdahu salih güzel ameller işlememe ama nasıl salih ameller terdahu senin razı olduğun işler güzel işler yapmaya benim muvaffak kıl başarılı kıl birçok güzel işte birçok güzel amele niyet edersin olmaz niye olmaz Allah muvaffak kılmaz e şimdi Allah'tan muvaffak istemezsek Allah muvaffak kılmazsa senin cebinde para olursa sadaka veremezsin Annen baban olur iyilik yapamazsın. Eşin çocuğun olur onlar vesilesiyle hayırlı bir kazanım elde edemezsin. Komşun olur onun vesilesiyle bir kazanım elde edemezsin. Ha bu halbuki niyetlenmişsindir, istemişsindir, arzulamışsindir ama <gülüyor> muvaffakiyet yok. Bakın Allah'ın peygamberi bizim için örnek değil mi? Bizim şu örnek olması Allahu allah Teala bunları bahseder miydi bize öğretir miydi? Ne diyor Allah'ın peygamberi senin razı olacağın salih ameller yapabilmeye benim muvaffak. Allah her neyden razıysa o ameli yapmaya beni muvaffak. Yani işin sahibi Allah işten razı olacak Allah efendim o rızasını karşında ikramda bulunup mükafatlandıracak Allah. Geriye ne kaldı? O zaman Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde dua etmek. Devamındaki cümle ise en son kendimizle alakalı beni rahmetinle Acımanla, şefkatinle salih kulların arasında idha dahil eyle. Salih kullar kimlerdir? ıslah olmuş, düzelmiş istikametini Allah'ın ve Peygamberinin gösterdiği tarafa çevirmiş, yönlendirmiş kimseler. Salih insanlar bunlar. Salih ne demek salih? Dost doğru, düzgün. Yani yolu tutturmuş kimse. Rahman'a giden yol var ya, sırat-ı müstakim, o yolu tutturmuş kimseye salih denir. Islah etmek de Islah dilemek de salih olması için dua etmektir. Gerçi bunu bilmeyenler Allah senin ıslah deyince sanki beddua etmişsin gibi alınırlar ama bu güzel bir duadır. Keşke Allah azze ve celle bizleri ıslah etse Amin. ve biz birbirimizin ıslah duası yapsak. Islah düzeltmek, de, salih hale döndürmek demek. Sadece terbiye etmek değil işte her halimizin düzelmesi fikrimizin düzelmesi, zikrimizin düzelmesi, bedenimizin düzelmesi inancımızın düzelmesi, amelimizin düzelmesi, dilimizin düzelmesi her şeyimizin düzelmesi, istah dediğimiz bu düzelme, olması gerektiği istendiği gibi bir yola girmesi, peki ayetin içerisinde fetebesseme tebesseme dahiken diyor allah Teala fe tebesseme dahiken yani Süleyman gülerek tebessüm etti gülmek ve tebessüm birlikte zikrediliyor İlk başta anlaşılmıyor bu. Burgu yapmakta fayda var. Bazen insan alayıcı da tebessüm eder. Bazen insan öfkelenince de tebessüm eder. Öfke tebessümüdür o. Bunu karşıdaki adamlar, Bu adam güldüğünden dolayı, hoştu olduğundan dolayı değil de kızdığından dolayı tebessüm ediyor diye anlaşılır. İşte bu Süleyman Aleyhisselam'ın gülmeye yönelik. Yani bu karıncanın sözüne hoşnut olmuş. Bu nimetten dolayı razı olmuş. Ve bundan dolayı gülüyor tebessüm ederek rahmana muvaffakiyet duası yapıyor. Muvaffakiyet yani başarılı olabilme duası yapıyor. Başarılı olma isteğinin içinde ne var? Muvaffakiyet duasının içerisindeki muvaffak olma isteğinde dile getirdiği istekler ne? Nimetlere şükredebilme. Evet. Nimetlerin şükrünü eda edebilmek, üstüne muvaffakiyet. Hoş İki, Allah'ın salih... Allah razı olduğu salih ameller yapabilme muvaffakiyeti. 3 Salih ah, kulağın arasına, iyi kulağın arasına dahil edilme. Beni girdir, edhilli. Beni salih kulağın arasına katlıyor. Süleyman aleyhisselam, Ey Allah'ım beni muvaffak kıl diye dua etti. Evzıni dedi. Evzuni. Beni muvaffak kıl, başarılı kıl, bana kolaylaştır. Neyi? Bir, bana ve ebeveynime verdiğin nimetlere şükredebilmeyi kolaylaştır. Şükrü kolaylaştır. İki, amel salihan terdahu yani razı olduğun sevdiğin amelleri yapmayı bana kolaylaştır. 3 elhıl ni bi rahmetike fiyem ba'dike salihin yani salih olanlar arasına yani hallerimi durumumu ıslah ile <gülüyor> ve beni salih diye dua etti. Burada karıncaya değinmekte fayda var. Karıncanın konuşmasına binaen buldu bu Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Karınca dedi ki Süleyman ve ordusu bilmeden sezerler O yüzden kaçın yuvarlığınıza girin. Onlar gittikten sonra çıkarsınız manasını ikaz etti. Bu sözü işitince Süleyman Aleyhisselam Rahman'ın bir nimetini daha hatırladı ve bu üç hususta muvaffak olabilmek için dua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da i̇bn Macede ve benzeri hadis kitaplarına gelen bir hadiste diyor ki dört hayvan öldürülmesi yasaktır. İslam Hani dedik ya mükemmel. Eksiksiz bir din. Sorun nerede? Bizde. Sorun bizde. Bilmiyoruz. Araştırmıyoruz. Öğrenmiyoruz. Sorun bizde. Diyor ki Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem şu dört hayvanı öldürmesi yasaktır. Karınca, bal arısı, eşek arısı değil bal arısı. Hüt hüt kuşu. Buna e, aynı zamanda ibibik de diyorlar. İbibik. Bir de göçeyen kuşu. Bu da ağaç kakan diye anlaşılıyor. Allah'a emanet. Bu dört hayvan öldürmesi yasaktır. Keyfi öldürülmez. Başka geliyor muydu? Var. Bu şekilde de karıncaya değmiş olduk. Karınca öldürülmesi yasak olan hayvanlardan teftiş yapıyor ordusunu Süleyman Aleyhisselam. Ve tefakkadet tayra fe maliye mâliye lâ erel minel gâibîn. Sıra kuşları teftişe geldiği zaman kuşları baktı, araştırdı ve dedi ki Süleyman Aleyhisselam bana ne oluyordu hüt hütüdü göremiyorum yoksa o kaybolanlardan mı oldu? Bakmış hepsine, her bir cinsine, yerinde yerli yerinde ama hütüd hüt yok. Soruşturuyor. Bakın bahsi geçen peygamberin ucu bucağı olmayan bilinmeyen bir saltanatı var ama bir tek hütüdü hüt biliyor. Hüt Hütüdün gelmediğinin farkında, onu tespit edebiliyor. Bu neyi gösterir? İlgiyi gösterir. Yani bu işi önemsediğini gösterir. Tebasının tek tek varlığını, efendim, özelliklerini, bildiğini ve takip ettiğini gösterir. Hakiki yönetici budur zaten. Etrafında danışman odası toplayıp da insanları onların merhametine bırakmak değildir yöneticilik. Tek tek idaredir. Bunun en güzel örneğini Süleyman Aleyhisselam'dan sonra bu ümmete Ömer radıyallahu anh göstermiştir. İnsanlar yatarlarken evlerinde, sıcak bivarlarında Ömer Radya'dan sabahlara kadar dolaşıyor. Ne için dolaşıyordu? Bunların sağlamı olmaması için mi? Bekçilik için değil de kendisine ulaşmayan bir ihtiyaç sahibi, bir yardıma muhtaç, bir zorda kalan, bir zulmü uğrayan var mı? Onları tespit etmek için dolaşıyordu. Hmm. Ve şunu söylemişti. Tarihe geçen bir sözdür. Zikredilir ama iyi kavrandığını düşünmüyorum. Şayet Fırat'ın kenarında bir kurt koyunu kapsa, Rahman'ın onu Ömer'e soracağından korkarım der ne muazzam bir sorumluluktur. Bir yönetici Fırat'ın kenarında kurdun kaptığı bir koyundan kendisinin sorumluluğu hissediyorsa hiç o sorumlu olduğu tebaasını ihmal eder mi? Ömer radıyallahu anh ümmete çok ağır bir yük yüklemiştir. Bu örnekliği göstererek. Muazzam bir idarecidir. <Gülüyor> Hatta Ömer bin Abdülaziz Rahimehullah 5. Raşit halife geçer. Ömer radıyallahu soyundandır biliyorsunuz. Onun meşhur bir kıssası var. Kıssaya girmeyeceğim şimdi. Saliha bir evden, saliha bir hanımdan doğmuş bir kişi Ömer bin abdülaziz. Allah. Ömer radıyallahu anh'ın teftişlerinde şahit olduğu bir olay neticesinde vuku bulan bir evlilikten doğmuş bir adil bir insandır. Süleyman aleyhisselam da bunun örnekliğini görüyoruz. Bütün ordusunu tek tek teftiş ediyor, kuşlarda da bırakmıyor. Kuş ordusunu da teftiş ediyor, bakıyor ki hüt, hüt yok. Hepsi yerinde, o yok. Ve hemen öfkelenmiyor. Asarım, keserim, öldürürüm, yakarım, yıkarım demiyor. Ne oluyor ben göremiyorum, var da bir mi, birisinin arkasında mı, yoksa kayıp mı? Bunu bir ortaya çıkartın diyor. Hani olur ya bazen ordudan birileri tuvalete gider. Veya bir şey unutmuştur, koğuşa gitmiştir. Veya telefonu gelmiştir. Veya bir yerde oturmuş çay içiyordur. Bunun gibi bir yerde mi kaldı yoksa gözden kaybolmasının sebebi nedir? Bunu araştırıyor. Arkasından da Le uazibenhu azaben şiddeden evle ezbehnehu evle tienim Sultani mübin diyerek de sorumlu bir idareci olarak davranıyor. Ne diyor? Elbette ki ben onu ya şiddetli bir azapla azaplandıracağım veya onu boğazlayacağım, keseceğim. Veya o bana apaçık bir delil burhan getirecek ki cezadan kurtulabilirsin. Bir bahanesi olmazsa, geçerli bir delil olmazsa ceza görecek. Bu ceza nedir? Allah bilir. Tefsirlerde şudur budur diye geliyor da Allah bilir. Ne cezası düşündü? Yani planladığı şey neydi? O bizimle çok ilgimiz alanda değil ama adaletsiz de oranmayacaktı şüphesiz. Hata yapmayacaktı cezalandırmada. Demek ki idareci dediğin Büyük, küçük demeden tebasını takip edecek. İşleri takip edecek, sahiplenecek. Yani tabiri caizse vurup kafayı yatmayacak. Veya etrafında kurduğu insan ordusuyla insanları idare etmeye çalışmayacak. Elbette ki böyle çok kalabalık bir ortamda herkesin içine tek tek yetişemez ama en azından ilgili olacak. Soracak, soruşturacak, araştıracak, gidecek, denetleyecek. İnsanlar e, farkında değilken kılık değiştirecek, efendim tebaasının arasına gelecek, onlara gözetleyecek, emir tayin ettiği kimseler, komutan tayin ettiği kimseler, idareci tayin ettiği, vali tayin ettiği kimseler ne iş yapıyor, hangi haldeler, durumlar nedir, ne yapıyorlar, halkla muameleleri nasıl, halkın idaresi, üç bunlar takip edecek. Birilerini bırakmayacak. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ اَحَدُّ بِمَا لَمْ تُحِدْ بِهِي وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَّ بَ Uzak bir zaman olmaksın, Yakın bir zaman kaldı. Kim? Hüt, hüt Ve geldi. Ve dedi ki, ben senin bilmediğin, senin kuşatamadığın bir haberi kuşattım. Ve sana Sebe kabilesinden kesin bir bilgi getirdim. Evet sen neredeyse Arap Yarımadası'na hükmediyorsun. Saltanatın var ama senin bilmediğin bir şeyi öğrendim ben. O bilgiyi sana getirdim. O bilgiyi edinmek için zaten teftişin esnasında bulunmamıştım diyerek bahanesini dile getirdi. Yani sebep buydu. Ondan dolayı ben kaybolanlardan teftişle sonrasında orada bulunmayanlardan edim dedi. Peki bu Sebe nedir? Sebe, İmam Termizi'nin süneminde geldiğine göre kendisinden on nesil türeyen bir adamın ismidir Sebe. Kim gibi? İsrailoğulları diyoruz ya Yakup Aleyhisselam'da. Yakup Aleyhisselam'da on iki tane çocuğu vardı. Ondan on iki ayrı kol büredi. Onun gibi bir kişidir Sebe. Sonra o Sebe, şehrin bir beldenin ismi olmuş. Aynı zamanda da o halkın, on koldan yayılan o halkın ismi olmuş. Sebe kabilesi olmuş. Böyle bir kabile. Nerede yaşıyorlar bunlar? Tefsirlerde geldiğine göre Yemen'de başkent Sana var. Ülkenin batı tarafında bir yerde. O Sana'nın yaklaşık 120 kilometre kadar doğusunda Ma'rib denen bir bölge var. Ma'rib. O Ma'rib bölgesinde bir şehir. Burada yaşıyorlar. Bakalım Sebe halkının halin, durumu neymiş. Hutut devam ediyor sözüne. İnni vece't tumraaten temlikuhum ve utiyet min kulli ve leha arşun azim. Muhakkak ki ben orada o Sebe halkına hükümdarlık yapan bir kadın gördüm. Bir kadın buldum. Ona her şeyden verilmiş. Mülkiyet adına ne varsa ona hepsi verilmiş ve onun çok da büyük bir tahtı var. Hani kesin bir bilgi getirdiğini dedi ya, o kesin bilgiyi şimdi Süleyman Aleyhisselam'a, hükümdara, idareciye açıyor. Sebe halkının yöneticisi kadın. Bu kadına ve Sebe halkına çokça mümkler verilmiş. Aşikar bir özelliği de var ne? Tahtı büyük. Taht dediğimiz sadece koltuktan ibaret değil. Koltuğun içinde bulunduğu geniş bir alan. Filmlerde falan görmüşsünüzdür. Bir koltuğa Kral, yönetici oturur, etrafında da oturma yerleri vardır. İstişare ortamı vardır. Yani danışmanların oturacağı veya misafirenin ağırlayacağı kendisine ait bir alan vardır. Bu alana taht deniyor. Çok büyük bir tahtı var Bu taht büyüklüğü hem mülkiyetin genişliğine, yani saltanatın hükümdarlığının genişliğine işaret ediyor, hem de danışmanların çok olduğunu işaret ediyor. Taht ne kadar geniş bir alana kurulursa o kadar çok kişi danışman olarak geliyor ve o insan o yönetici onlarla danışıyor. Bunun ifadesidir taht. Tahtın büyüklüğü. Devam ediyor hutût sözüne. Ve zeyyen lehumu şeytan emanhum fi saddhum Ben o kadını da onun kavmini de Allah'ın dışından olmak üzere güneşe secde eder halde buldum. Şeytan onlara bu amellerini süslemiş ve onları yoldan saptırmış ki onlar hidayet bulamıyorlar. Doğru yolu erişemiyorlar. Demek ki bu kavim neye tapıyormuş? Güneşe, güneşe tapıyormuş. Günümüzde de güneşe tapınan insanlar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de varmış. Ondan sonra da olacağını işaret ederek bizim Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem güneş doğarken ve güneş batarken secde etmemizi, namaz kılmamızı yasaklıyor. Çünkü güneşe tapanlar doğarken ve batarken tapınıyorlar güneşe. Bunların özetleri o. Bu ümmetin özelliği de nedir? Allah'a tapınmaktır, secde etmektir. Dolayısıyla Allah'a tapınıyor olsa ve kalbinden güneşe tapanlara hiçbir sevgi muhabbet beslemiyor olsa bile güneş doğarken de batarken de namaz kılınmaz. Yasaktır. Sebe halkı hakkındaki yakini, kesin bilgileri vermeye devam ediyor. Hüdüd ne demişti? Onların yöneticisi kadın. Sonra onlara her şeyden verilmiş. Saltanat mülkiyet adına. Bir de onun çok büyük bir, geniş bir tahtı var. Güneşe, güneşe. tapınıyorlar. Yoldan saptırmış şeytan ve bu amellerini onlar süslemiş. Yani şeytan insanlara, güneşe tapan insanlara, güneşe tapar hale dönüştürdüğü insanlara, gelin güneşe tapın diye söylemez. Süsler onu güzelleştirir, hoş gösterir, doğru gösterir, onun bunu kabul eder. Zaten kalp inandıktan sonra bir daha, sorgulamaz. Yani daha kolay sorgulamaz. Kalp kabul ettikten sonra, inandıktan sonra onun doğruluğuna bir daha sorgulamaz. O yüzden insanların doğru olarak kabul ettiği şeylerin aksine, ya gelin bu doğru değil, bu yanlış, Allahü Teala bunu böyle buyurmuyor. Şöyle buyuruyor, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle öğretmiştir desen de hoş ver, geç en sen biliyorsun, senden başka bilen yok mu? Diyen insanlara rastlıyoruz. Kimlerin arasında? Müslümanlar arasında. Niye? Çünkü kalp üzerinde bulunduğu yolu doğru kabul etmiş. İnanmış, teslim olmuş. Sorgulamıyor. Bilakis önünde bir peygamber yok ki tamam bu hal üzere devam edin desin, tasdik etsin, tespit etsin. Emaariler bırakmış. İşaret fişeklerini çakmış. Arkasından tabi olmamız gereken hususları bize vasiyet etmiş ama... Üzerinde bulunduğumuz yok. Bunlara uygun mu değil mi bunu sorgulamıyoruz. Sorunumuz bu. İnsanlık olarak sorunumuz bu. Yoksa şu an halihazırda hazırda güneşe tapınanlar bunu cehenneme gitmek için yapmıyorlar. Budanın karşısında tapınanlar cehenneme gitmek için yapmıyorlar. Haçın karşısında tapınanlar cehenneme gitmek için yapıyorlar. Lakin o hallerini şeytan aleyhine onlara süslemiş, güzel göstermiş. Onlar bunu doğru kabul ediyorlar. Ve bu yüzden fehum la yehtedun, hidayet bulamıyorlar. Hidayet bulmak için bazen kabul ettiğimiz değerlerin sorgulamasını yapmak. Tabir caizse sağlamasını yapmak gerekiyor. Sağlamasını. Bize matematik öğretirken de demişlerdi? Sağlama yapacaksın. Yani yaptığın bu işlemin sonucu doğru mu yanlış mı? Bunu bir yöntemle bakacaksın ki o sana Doğru neticeyi ispat edecek. Bu sağlamayı yapmazsan ne yaparsın? Doğru da yaparsın. Sınav sonuçta bakarsın ki sonuçlar hep hatalı. Sağlamasını yapmadın çünkü. Bakın kardeşler. Buhari'de gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın binde 999'unun cehenneme gideceğini söylüyor. Bunların içerisinde kaç tanesi, binde kaçı acaba bilerek İsteyerek, kast ederek cehenneme gidiyor. Var mıdır böyle bir akılsız? Yani o binde 999'luk kesim, kendisini doğru yolda kabul ettiği için, o yol üzere devam ediyor, istikrarlı. Demek ki şeytan aleyhillânevi ordusu, muazzam bir başarı elde etmiş. İnsanlık tarihi için konuşuyoruz. O tarih içerisinde biz de küçük bir sayfayız. Küçük bir bölümüz şu an. Bu insanlık tarihi içerisinde, Binde 999 Her bin kişide 999 Bir istisnaya Binde 999'u ne yapmış şeytan aleyhine? Kandırmış. Kandırmış Yaptıkları işleri süslemiş O yolu onlara güzel göstermiş Hakka, hidayete Yönelememişler Peki sizler bizler Acaba hangi taraftayız? Binde birlik kesinlemiyiz Binde 999'luk kesinlemiyiz Hiçbirimiz ben o binde birlik kısmındayız diye kesin konuşabilir miyiz? Hayır, Temenni eder miyiz? Ederiz. Ederiz. Dua eder miyiz? Ederiz. Ederiz. Ama emin miyiz? Evet. Kim emin olur biliyor musunuz? Başımızda vahiy yalan bir peygamber olsaydı ve deseydi ki beni takip edin, benim arkamda gelin o zaman emin olurdu. Mesela biz sahabe-i kiramın bu binde birlik kısmında olduğuna emin miyiz? Evet. Eminiz. Niye? Hem allah Teala Kur'an'da onlardan razı olduğunu beyan ediyor. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onların öncü sönderi, arkamdan gelenler, bu yollara gidenler, hatta benim sahabemin yolundan gidenler cennet çıktınca, değil mi? O zaman sağlama nasıl yapılacak? Sağlamanın formülü nasıl vermiş bize? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size iki şey bırakıyorum. Bu ikisine tabi olduğunuz sürece ne yapmasınız? Sapmazsınız. Yani hidayetten ayrılmazsınız. Yoldan çıkmazsınız. Bir, Allah'ın kitabı. İki, Sünnet. Resulünün sünneti. Peki şimdi kardeşler bize Kur'an verilmiş. Elhamdülillah. Bir harifinde dahi hata yok. Olmayacaktı. Allah çünkü onu koruma altına almış. Sünnet de verilmiş ama sünnetin içerisinde zayıfları, uydurmaları, tereddütte olanları, hükmü kaldırılanları var. Bir de Kur'an okuyan kişiye kendisini tamamen açmıyor. Kur'an'ı okuyan, baştan sonra okuyan, anlayan bir insan kendi anlayışıyla anladığı zaman hakkı bulamaz. Yani mutlaka Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ettiği gibi alimlerin, peygamberlerin mirasçılarıdır. İlmi mirasçılardır. Sözünden hakikaten Kur'an ve sünneti yutmuş tabiri caizse kavramış alimler önümüzde olmalı. Yani ilim ehli olmaksızın ne kitaptan ne hadis kitaplarından istikamet tutturmak öyle kolay değil. Çünkü usulası olan bir gemiyi alıp deniz açınmaya benzer. Var pusula ama sen o pusulayı kullanmazsan, anlamazsan, çözemezsen nasıl istikametin bulacaksın? Bizim pusulamız da Kur'an ve sünnettir. Ancak bunu anlamak için bize o hususta ehil birileri lazım. Usta öğreticiler lazım. Usta öğreticiler kimdir? Peygamberlerin varisleri alim. alimlerdir. Alim var elhamdülillah. Evet. Ümmetin içerisinde alim de var elhamdülillah. Allah eksikliklerini göstermesin. Evet. Ama gel gör ki Alim dediğimiz, profesör, doçent, efendim şu kadar kitap yazmış, bu kadar müridi olan, bu kadar tebaası olan insanlar var. Ve bunlar çok. E bunların çok olması da o zaman bizi şaşırtıyor. Niye bu tek yol varken bu kadar ayrı yol ümmet arasında? Bakın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna da işaret ediyor. Diyor ki benim ümmetim 73 fırkaya gruba ayrılacak. Ve bunlardan sadece bir tanesi cennete gidecek. Azapsız. Yedi kalan kişi cehenneme gidecek. ümmet Muhammed bunlar. Yani Allah'ı, Rab, Kur'an'ı, Kitap, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i Nebi ve Rasul kabul etmiş insanlar. Bunlar namazı hak kabul eden, kılan insanlar. Bunlar zekatı veren insanlar. Bunlar örtünen acılar. Bunlar haramdan sakınan insanlar. ümmet Muhammed. Ama nereye gidecek? 72 grup fırka cehenneme gidecek. Allah'ın hafıza o zaman sahabe kiram soruyor. Ya Resulullah kimdir o? Kurtulacak tek fırka. Fırkayı Naciye. Fırka, grup. Naciye kurtulan demek. Kurtulan grup, fırka kimdir? Diyor ki Resulü Aleyhisselatü benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir. İşte burada bize sağlama yapabilmek için bir formül bıraktı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar geçerli olacak. Benim ve ashabımın yolundan giden. O zaman iş şimdi bize kaldı. Eğer biz bir yol tutturmuşsak, din adına Allah'a götüren, Allah'ın mükafat yolu cennete götüreceğine inandığımız bir yol edinmişsek, bu yolun Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine sahabesinin yoluna, izine uygun olduğunu bilmek zorundayız. Bir daha söyleyeyim mi? Müslümansak Allah'a ulaşan bir yol edinmek istiyor. Allah'ın mükafatını umuyor, azabından korkuyorsak, yani hedefimiz cennete girmek, cehennemden kurtulmaksa o zaman bu mihenk taşına sarılacağız. Bir, Allah'ın kitabına sarılacağız. İki, Resulü'nün sünnetine sarılacağız. Çünkü Allah Resulü bu ikisini bize vasiyet etti. Bunlara tabi olan uyanlar asla satmazlar dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl beyan etti? Hangi uslara dikkat çekti? Hangi ustara da yasak getirdi? Hangi usları sakındırdı? Hangi usları hoş gösterdi? Üç, sahabe-i kiram. Kur'an'ı ve sünneti nasıl anladı? Nasıl yaşadı? Buna bakacağız. İşte mihenk taşı, kıstas, mikyas, terazi, formül her ne diyorsanız buna, işte bu. Kur'an, sünnet ama sahabe anlayışıyla. İşte bu yola selef salihin yol deniyor. Selef ne demek? Öncü, önde giden demek. Sahabe-i ikramı. Salih, istikamet zor olan. Doğru olan. Biz nasıl inanıyoruz? Bu inancımız kitaba, sünnete ve sahabenin inancına uygun mu değil mi? Bunu sorgulamak zorundayız. Sorgulamak zorundayız. Öyledir diye bir ön kabul olmaz. Sahabeyi sevmek, sahabeye hürmet etmek onların yolunda olduğunun göstergesi değildir. Biz sahabeyi seviyor muyuz? Evet. Elhamdülillah. Sahabeyi sevmeyen zaten İslam'ı sorgulasın. Sahabeyi sevmek sahabenin yolunda olduğumuzun ispatı değildir. Onlar hangi yol üzerindeler? Onlar nasıl inanıyorlardı? Biz nasıl inanıyoruz? İnancımız nasıl? Allah hakkındaki inancımız nasıl? Ahiret günü hakkındaki inancımız nasıl? Melekler hakkındaki inancımız nasıl? Kitaplar hakkındaki inancımız nasıl? Rasuller hakkındaki inancımız nasıl? Kader, kaza hakkında inancımız nasıl? Sonra korona ve sünneti bakış açımız değerlendirmemiz nasıl? Bunu değerlendirmek. Birebir onlara inancı gibi inanmak zorundayız. Rica ediyorum kontrol edin. İki, onların... Amel ettiği gibi salih amel yapmak zorundayız. Onların amel ettiği gibi, onların yaptığı gibi. Üç, onların muamelatı, davranışı, yemesi, içmesi, alımı, satımı, nikahı, talakı, giyimi, kuşamı, davranışı, komşuluğu, akrabalığı, arkadaşlığı gibi muamelatımızın olması lazım. Ve dört, onların ahlakı gibi ahlakımız olması lazım. Aksi takdirde şu mihenk taşı dedi ki bu mihenk taşında saparız. Bize uygun, bizim anlayışımıza uygun, bize özel bir yol edinmiş oluruz. Bu yol bizi götürmez. Açık konuşayım, götürmez. Şimdi bizler bir ev alacağımız zaman, bir araba alacağımız zaman önümüze ne kadar alternatif çıkartıyoruz değil mi? Arıyoruz, soruyoruz, soruşturuyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, olmadı gösteriyoruz birilerine. Ne için? Üç kuruşluk dünya var işte. Üç gün istifade edeceksin. Sonra çekileceksin. Domates alırken bile bak hocam çürük mü diye. Domates alırken bile eziyeni çürüğünü getirsen ne yapıyor? Laf söylüyor. Veya lezzetini beğenmiyoruz. Görüntüsünü beğenmiyoruz. Kokusunu beğenmiyoruz. Ama iş dini olunca dini devşirmek çok kolay. Falanca hoca şöyle dedi. Falanca kitapta böyle yazıyormuş. Bu çok garip bir tezat. Dünyevi işaretler için gayret et dünyevi menfaatler için çalış, çabalı, araştır, sor, soruştur ki olması gereken de bu. Yanlış değil. Ama ukrevi hususta yani ebedi hayat kazanılacak veya kaybettirecek hususta devşir. Şöyle dedi. Böyleymiş. Böyle yazıyor. Bir kitapta okudum. Bir kitapta. Kitabın adı yok. Yazarı yok. menşei yok. Delili yok. Bir kitapta okudum. Ve İncil'de kitap. Günümüzdeki İncil'den bahsediyorum. Yani Allah katına inan İncil'den bahsetmiyorum. Dinsizlerin yazdığı kitapları da kitap. Bilim adamlarının yazdığı kitapları da kitap. Veya eline kalem alan, üç kuruşla para sorup bastıran her insanı göreceği bir şey bu. Evet, dinimizi, dünyevi maslahatlarımızı, dünyevi kazanımlarımızı elde edecek araştırmadan daha fazla araştırmak, daha fazla soruşturmak zorundayız. Ve mutlaka bu kıssası uymak zorundayız. Bunun ismi A şahsı olur, B şahsı olur, A kurum olur, C kurum hiç önemli değil. Kim olursa olsun, olan burada Allah'ın dinidir. Asl olan Allah'ın dinine tabi olmaktır. Falancaya tabi olmak, filancaya uymak, filancaya grubun peşine gitmek değildir. Filanca kuruma tabi olmak da değildir. Bu kurumlar veya kişiler Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine ve sahabenin anlayışına, kavrayışına uygun bir söz söylemişlerse bizim için delildir. Söylememişlerse delil değildir. Kim olursa olsun. Yoksa olandan alacağız. Kıyamete kadar olacak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun müjdesini vermiştir bize. Yeryüzünde Kıyamete kadar hakkı savunan, hakka tabi olan, hakkı ortaya koyan insanlar eksik olmayacaktır. O zaman dinin korunması kalkardı ortadan. Aksi Muhaliflerin onlara zarar vermediği bir taife kıyamete kadar galip olmaya devam edecek. Yani galip olması yani yenmesi değil. Var olacak, tamam. anlatacak, aktaracak insanlara bunu dinlerini öğretecekler. O zaman durmayacağız. Didineceğiz. O hakkı kim anlatıyorsa, Hakk'a kim isabet etmiş. onları bulacağız, onlara tabi olacağız. Selimani Farisi'yi bilirsiniz. Allah'ın dinine ulaşabilmek için, hakiki dinine ulaşabilmek için neredeyse bir asrını vermiş. Bakın bir asırdan bahsediyorum. Ha? Yüz seneden bahsediyorum. Biz bir senemizi, bir ayımızı bir haftamızı ayırmazsak bu iş için o zaman nasıl onların yolunda olacağız, nasıl onların izinde olacağız? O yüzden kardeşler size nasihatım, tavsiyem. Üzerinde bulunduğunuz İnanış, ibadet, muamilat ve ahlakı mutlaka sorgulayın. Bu mikyasa, kıssasa, teraziye koyun. Bu teraziye uygunsa, bu hal üzere devam edin. Uygun değilse, ne kadar süredir üzerinde olursanız olun, ne kadar süredir müntesibiyseniz müntesibi olun, vazgeçin. Hak değilse vazgeçin. Hakka tabir olun. Hak koyun. Çünkü asl olan Allah'ın değildir. Hak olandır. Asl olan falanca filanca Falanca grup, filanca grup değildir. Nereden geldik buraya? Güneş'e tapınan bir kavim var. Sebe kaviminin başında kim vardı? Belkıs diye ismi geçen tefsirlerde. Evet. Tarihte, İslam tarihlerinde de efendim bu ismi onayladığı, bunu da söylemekte fayda var. Belkıs ismi de çok zeki bir kadın. Onunla ilgili hükmede değinelim ve dersimizi bitirelim inşallah. İmam Bukhari'nin sahihinde şöyle bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fars kralı o zamanki Faris İran. yani şu anki İran toprakları ki hala onların esintileri devam ediyor her ne kadar Müslüman görünseler de Fars halkının liderine kralına Kisra deniyor. Kisra öldüğü zaman onun kızını başa geçirmişler. Hikayesi biraz uzun bu hikayesine girmeyeceğim. Erkek kalmamış Kisra ölmüş hükümdarlık kızına kalmış. Bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştığı zaman yani kızının Faris halkına melik olduğu haberi ulaştığı zaman diyor ki Len yufliha يُفْلِحَا قَوْمٌ وَالْلَوْا emrahum imraaten. Yani işlerini bir kadına bırakan topluluk asla felaha ermez, kurtulamaz. Nitekim de çok kısa bir zaman sonra Kisra'nın saltanatı, zenginliği Müslümanlara geçiyor. Ömer radıyallahu anh döneminde çok kısa sürüyor. Krallığın, hakimiyetin yerle bir olması. Bu hüküm sadece Kisra halkına, yani Fars halkına yönelik bir hüküm değil. Kıyamete kadar geçerli bir hüküm. Başına kadını idareci yapan hiçbir topluluk, ister aile olsun, ister şehir olsun, ister ülke olsun, hiçbir topluluk felah eremez, kurtulamaz. Kurtuluş yolunu tutturamaz heba olması, yerle bir olması kaçınılmaz. Bu sebeple kadınların krallık idarecilik veya idari işine soyunmaması topluluğun devamı için gerekli. Ülkenin başına bile geçirilen kadınlar var ki maalesef onların sonunda biz ızıranın çok yaşadık, hala da yaşandığını görüyor, tecrübe ediyoruz. Son söz son ayet. Allahu la ilahe illallah ve rabbul arşil azim. Allah ki onların secde etmedikleri Allah ki ondan başka ilah yani hakiki mabut yoktur. O büyük arşın Rabbidir. Diyerek hüt hüt sözünü tamamlıyor. Hüt hüt bir kuş. Aklı ermeyen olduğunu düşündüğümüz varsaydığımız bir kuş. Bilakis alimlerin ittifakıyla bütün hayvanların idraki vardır. İdrak ederler. Anlarlar. Kavrarlar. Zaten şimdiye kadar gördük. Bir karınca gelen bir ordunu onlar ezebileceğini nereden biliyor? Birçok örneği var aslında da. Ancak bize böyle öğretildi. Hayvanlar akıllı değillerdir diye. Böyle muhakemeleri olmasa da, insanın mahkemesi boyutunda, onların idraki vardır. Onlar akıllı varlıklardır. Hütüt de bu sözüyle zaten bunu beyan etmiştir yaptığı keşifle, efendim casuslukla, Süleyman Aleyhisselam'a haber toplamakla, Sebe halkından getirdiği haberle ilahır bunu ispat etmiştir. Son sözü ise bizim için bilinmesi mutlak gereken ve tabi olması gereken bir kural. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O büyük Rabbidir. Büyük arşa girersek konu çok uzar. İnşallah burada bitirelim sözümüzü. Ha koyluğımın hâda Estağfurullah'ın azimeli ve lekum ve'l-sairel mü'minîn. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eş'adu en la ilahe illa anı estagfiruka ve etubu ileyk. Akhiru da'vana en elhamdülillahi rabbil ademin.